Üç günlük dünya için sonsuz ahireti satan Kral Cebele'nin ibretlik hikayesi. Cebele bin Eyhem, Gasanilerin Cefne oğullarına mensuptu. Aslen Yemen'in Ezd kabilesindendi. Bu bakımdan Medine'deki Evs ve Hazreç kabileleriyle akrabaydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şairi Hassan bin Sabit radiyallahu an cahiliye çağında o zamanlar sık sık Suriye'ye gider, Cebele'yi ziyaret eder, onu ve Cefne oğullarını metheden şiirler söyler, onlardan bol bol hediyeler alırdı. Cebele o bölgenin kralıydı. Cebele Müslüman olmak istedi ve durumunu, Hazreti Ömer'e bildirmek üzere bir mektup yazdı ve Medine'ye gelmek için kendisinden izin istedi. Hazreti Ömer radıyallahu an ve Müslümanlar bu habere çok sevindiler. Hazreti Ömer cevabi mektubunda Cebeli'nin Medine'ye gelmesini, geldiğinde Müslüman olursa Müslümanlara ait bütün hak ve vazifelere sahip olacağını bildirdi. Bunun üzerine Cebele, Akka ve Cefne'den 500 atlıyla yola çıktı. Medine'ye yaklaşınca adamlarına altın ve gümüş işlemeli nakışlı elbiseler giydirdi. Kendisi de tacını giydi. Taç üzerinde ninesinden kalma küpe de vardı. Medine girişinde kadın, çoluk, çocuk, Medineli herkes yola döküldü. Cebelen'in Müslüman olup Medine'ye gelmesine çok sevinmişti herkes. O sene hac mevsiminde Hazreti Ömer'le birlikte Cebele de hacca geldi. Tavaf esnasında Fezare oğullarından bir zat yanlışlıkla Cebelen'in eteğine bası verdi. Cebele öfkeyle adama döndü, bir yumruk attı ve adamın burnunu kırdı. Adam da Hazreti Ömer'e şikayet etti. Hazreti Ömer, Cebele'ye haber göndererek bu zata neden yumruk vurup burnunu kırdığını sorduğunda Cebele şöyle cevap verdi. Evet, benim eteğime bastı ve çiğnedi. Şayet Kabe'nin hatırı olmasaydı onun iki gözünü çıkarırdım. Bunu duyan Hazreti Ömer, demek öyle dedi. Sen suçunu ikrar ettin, kabul ettin. Şimdi ya o adamı razı eder, helalleşirsin ya da sana kısa uygularım. Bunun üzerine Cebele, nasıl yani dedi. Bir kral olan benimle ayak takımından bir adamı eşit mi tutuyorsun? Hazreti Ömer, ey Cebele, İslam seninle onu eşit şekilde bir araya getirdi. ''Sen ona afiyet dışında bir şeyle üstün olamazsın, aynısın.'' deyince cebele, ''Demek öyle.'' dedi. ''Yemin olsun ki, İslam'a girince önceki halimden daha üstün, daha itibarlı olacağımı zannetmiştim.'' dedi. Hazreti Ömer, İslam tüm Müslümanları eşit hale getirdi. Allah huzurunda kral da, onun kölesi de eşittir. ''Dünyada da her insanın hakkı vardır ve bu korunur.'' dedi. Bunun üzerine Cebele, ''Öyleyse ben de tekrar Hristiyanlığa dönerim.'' dedi. Hazreti Ömer radiyallahu anh, ''O halde ey Cebele, hem kısas cezasını hem de dinden dönme cezasını uygularım, kendin bilirsin.'' dedi. Cebelenin adamlarıyla, Burnu kırılan zatın yakınları arasında neredeyse bir arbede çıkacaktı. Bunun üzerine Cebele ertesi güne kadar düşünmesi için Hazreti Ömer'den izin istedi. O da verdi. Başına gelecekleri düşünen Cebele gece olunca 500 atlı adamıyla birlikte gizlice oradan kaçtı. Soluğu Konstantiniye'de aldı ve Hristiyan oldu. O zamanki Bizans kralı Heraklius'un himayesine girdi. Heraklius bu olayı çok önemsedi ve sevinç duydu. Zengin birinin Müslümanlığı terk etmesi ve kendi dinlerini tercih etmesi onun için mükemmel bir şeydi. Cebele'ye daha fazla mal ve arazi bağışladı. Hazreti Ömer, Cüsame bin Müsakil el-Kinani'yi Heraklius'a elçi olarak gönderdi ve onu İslam'a davet etti. Heraklius, Müslüman olmaksızın barış anlaşması teklif etti. Hazreti Ömer'e, bu manada cevap yazacağı esnada elçiye, ''Gel bakalım buraya.'' dedi. ''Bizim dinimize dönen Cebele ile karşılaştın mı?'' Elçi, ''Hayır.'' dedi. Heraklius, onu görmesini, sonra cevabi mektubu yazacağını söyledi. Elçi Cebele'nin durumunu görmek için onun kapısına vardı. Kapı önünde Heraklius'un saray kapısı gibi bir sürü uşaklar, hizmetçiler ve başka kimseler vardı. Elçi diyor ki, ''Uzun ricalardan sonra bana içeri girme izni verildi. Ben de içeriye girdim. Çeneden sarı sakallı bir zat gördüm. Halbuki bu zat önceleri esmer, saçı sakalı siyah bir kimseydi. Kendisine tuhaf bir şekilde baktım. Meğer altın suyu serptiği için sakalı sarı olmuş. Şaşırdım. Dört ayağı altın, aslan heykeli olan kristal bir koltuğun üzerindeydi. Beni tanıyınca yanını oturttu. Müslümanların durumunu sordu. Ben de, iyidirler. gün geçtikçe güçleniyorlar.'' dedim. Hazreti Ömer'i sordu. Kendisinin iyi olduğunu söylediğimde yüzünde bir üzüntü belirdiğini gördüm. Altından bir koltuğa oturmamı istedi. Ardından çok çeşitli yiyecekler getirdi. O güne kadar bir arada görmediğim çok çeşitli yemekler. Hemen altın ayaklı koltuktan indim. Neden ikramı reddedip koltuktan indin diye sordu ben de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem altını bize yasakladı, dedim. O da, ''Sen kalbini temiz tut, nereye oturduğuna bakma, ikramı ye.'' dedi. Ben de bu sözünden cesaret alarak dedim ki, ''Ey Cebele, bak yazık oldu sana. İslam'ı ve onun faziletini, güzelliğini öğrendikten sonra sen niye Müslüman olmuyorsun?'' ''Bütün olup bitenden sonra mı bunu bana söylüyorsun?'' dedi. Ben de ''Evet'' dedim. Hatta Fezarelilerden birisi senin yaptıklarından daha da büyük bir şeyler yaptı. İslam'dan ayrıldı, Müslümanlara kılıç çekti ama tekrar tövbe etti, İslam'a girdi ve kabul gördü dedim. Cebele ''Beni rahat bırak.'' ''Ha, şayet Ömer'in bana kızını nikahlayacağına ve...'' Kendisi öldükten sonra idareyi bana bırakacağına dair garanti verirsen, o zaman Müslüman olurum, dedi. Ben de kızını verme hususunda Allah'ın izniyle garanti veririm. Fakat idareyi teslim hususunda bu sözü veremem, dedim. Zebel hakkında onun hayatına dair bazı ayrıntılar anlatıyor. Altın ve gümüş sofralar kurulduğunu, altından ve gümüş tabaklardan yemeklerin yendiğini, kendisinin ise bunlardan uzak durduğunu anlatıyor. Ayrıca hizmetçiye işaret ediyor, mücevherlerle kaplı sandalyeler getiriliyor. Görülmemiş güzellikte insanları sağına soluna oturtuyor. Öyle şeyler yaşanıyor ki, sanki bir insan cennetteymiş gibi gösteriliyor. Dünya hayatında bir insan ne istiyorsa, Nefsine ne hoş geliyorsa hepsini yaşıyor ve bunu görüyorsunuz. Şiirler söyleniyor, gazeller, müzikler, tarifsiz, masalımsı bir saltanat içerisinde tadılabilecek her şeyi tadıyordu, diyor. Fakat elçi bunca şatafata ve bunca göz kamaştırıcı saltanat içinde Cebelenin mutlu olmadığını fark ettim, diyor sahte teselli ve süslerle tatmin arıyor fakat mutsuz olduğu belli oluyordu. Devamında diyor ki cebele bana, Hasan bin sabitin ölümü diri mi olduğunu sordu: Ben de sağdır dedim. Sağsa hediyeleri kendisine verip selamımı söylememi emretti. Ölmüşse, hediyeleri ailesine teslim etmemi kabri başında deve kurban etmemi söyledi. Sonra elçi Hazreti Ömer'e döndü ve tüm olup bitenleri gördüklerini bir bir ona anlattı. Hediyeleri de Hassan bin Sabit'e teslim etti radiyallahu anh. Bilahare Hazreti Ömer aynı elçiyi İstanbul'a bir kez daha gönderdi. Cebelinin Müslüman olması için ileri sürdüğü şartlar vardı ya, onlardan birini yani kızını vermeyi kabul ettiğini bildirdi. Fakat elçi İstanbul'a geldiğinde insanları onun cenazesini definden dönerken buldu. Ne çare ki öte aleme Müslüman olamadan gitmişti. Kibri sebebiyle burnunu kırdığı zattan özür dilemedi cebele. Kısasa da razı olmadı. Bu yüzden ebedi saadet kaynağı İslam nimetinden mahrum kaldı. Fani lezzet ve süsler onu doyurmadı. İçi içine sığmadı. Kibri sebebiyle İslam'dan ayrılmanın derin üzüntüsünü şöyle dile getirdiği rivayet ediliyor. Tokat utancından Hristiyan oldum yine. Kısasa sabretseydim, bunda benim için bir zarar olmayacaktı. Kibir ve inat beni haktan uzaklaştırdı. Sağlam gözü verip, şaşı gözü satın almış gibi oldum. Keşke, keşke çölde deve çobanı olsaydım, Rebiya ve Mudar'ın esiri olsaydım. Keşke Şam'da az bir geçimle yaşayıp, Kalmi arasında kör ve sağır olarak hayat sürseydim. Cebele, ömrünün son demlerinde yanındakilere söylemişti bunu. Ama tevbe de etmedi ve kâfir olarak öldü. Kibir ve sahte saltanat, cebelenin gözünü kör etmişti. Tahtlar, altınlar, mücevherler, gümüşler, parfümler, kadınlar, envai çeşit yemekler hepsi geride kaldı. Pişmanlık cümlelerinde de ifade ettiği gibi, gururun büyüsüne kapılmasaydı, bir kısasa razı olsaydı, özür dileyip mağdurun rızasını alsaydı, belki de aziz olacaktı. Sarayda Hristiyan olarak şatafat, debdebe içinde yaşayacağına, çölde Müslüman olarak çobanlık yapsaydı ve sade bir vatandaş gibi yaşasaydı ne pişmanlık duyacak ne de ebedi saadetten mahrum kalacaktı. Maalesef ekseriyetle servet ve şöhret sahipleri, haksız kazançlarını sürdüremeyecekleri veya kaybedecekleri endişesiyle gelmiyorlar. Sade vatandaşlarla aynı konumda, aynı statüde olmayı hazmedememek, şöhretin ve ayrıcalığın sahte ikliminde yaşamak, hep yukarılarda gözükmek, insanları Nemrut'laştırmakta, Firavun'laştırmakta ve maalesef neticede onların akıbetine düşürmektedir. İşte böyle kardeşlerim. Günümüzde mutsuz olmak için onlarca sebep arıyoruz. Küçücük şeylerden mutsuzluk tohumları ekiyoruz. Şükretmiyoruz. Halbuki bugün milyarlarca insan içerisinde Müslüman olanlardan bir kısım içerisinde olmamız bile bizim için en büyük mutluluk sebebi olmalıdır. Tüm dünya sizin olsa, Firavun gibi olsanız, Nemrut gibi olsanız, Karun gibi olsanız, 50 sene, 60 sene, bilemedin 100 yıl yaşasanız, kafir olarak öldükten sonra, dirildiğinizde, Cehennemin dibinde olduktan sonra ne fayda? O yüzden gelin Müslüman olmanızı, mutluluğun en başta aklınıza gelecek bir sebebi olduğunu düşünün. İnsanlar senin kalbini kırmışsa üzülme. Rahman ben kırık kalplerdeyim buyurmadım mı? O halde ne diye üzülürsün ey can? Gündüz gibi ışıyıp durmak istiyorsan gece gibi kap karanlık nefsini yak. Derdim var diyorsun. Dert insanı hakka götüren buraktır. Sen bunu bilmiyorsun. Sanma ki dert sadece sende var. Şunu bil ki ...sendeki derdi nimet sayanlar da var. Umudunu yıkma, Yusuf'u hatırla. Dert neredeyse, deva oraya gider. Yoksulluk neredeyse, nimet oraya gider. Sorun neredeyse, cevap oraya verilir. Gemi neredeyse... Su ordadır. Suyu ara. Susuzluğu elde ette. Sular alttan da, yerden de fışkırmaya başlasın. Dünya malı Allah'ın tebessümüdür. Ona bak. Ama sarhoş olma. Üzülme. Irmağa deniz, denize okyanus sığmaz. Aşık olmayanı anlatsan da ben, sen anlamaz. Hakka ulaşmak için yoldur desen kimse inanmaz. Gönlünde zerre-i miskal şems olmayan yanmaz, yanamaz. Ayağın kırıldı diye üzülme. Allah senden aldığı ayak yerine belki sana kanat verecek. Kuyu dibinde kaldın diye de üzülme. Yusuf kuyudan çıktı da Mısır'a sultan oldu. Unutma. İstediğin bir şey olursa bir hayır, olmazsa bin hayır ara. Geçmiş ve gelecek insana göredir. Yoksa Hakikat alemi birdir. Bu âlem bir rüyadır. Her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme. Çünkü orası gidişatın değişeceği yerdir. Bu alemin bu kainatın kitabı sensin. Aç da kendini oku ey can! Kainatın en uzak köşesi, senin içinde ufak bir nokta. Ama sen bunun farkında bile değilsin. Derdin ne olursa olsun, korkma. Yeter ki umudun Allah olsun. Herkes bir şeye güvenirken, senin güvencen de Allah Celle Celaluhu olsun. Hiçbir günah Allah'ın yüce merhametinden büyük değildir ama Sen yine de günah işlememeye bak La tahzen üzülme Derdin ne olursa olsun bir abdest al nefes gibi Ve bir seccade ser odanın bir köşesine Otur ve ağla Dilersen hiç konuşma. O seni ve dertlerini senden daha iyi biliyor. Unutma. Dua ederken ona kırık bir gönülle el kaldır. Çünkü Allah'ın merhamet ve ihsanı gönlü kırık kişiye doğru uçar. Sopayla kilime vuranın gayesi kilimi dövmek değil... Tozu almaktır. Tozu kovmaktır. Allah tozunu alıyor diye niye kederlenirsin ey can? Bir şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağı için ya da gerçekten olmaması gerektiği için olmuyordur. Şu uçan kuşlara bak. Ne ekerler ne biçerler Onların rızkını düşünen Allah seni mi ihmal edecek sanırsın Yeter ki sen istemeyi bil Üzülme Görebiliyorsan dokunabiliyorsan nefes alabiliyorsan yürüyebiliyorsan ne mutlu sana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 Bil ki güzellikler de var hayatta. Gel gitlerin olmadığı bir hayat düşünebilir misin? Hüzün olgunlaştırır. Kaybetmek sabrı öğretir. Şimdilerde bol bol dua et. Hasat yakındır can. Kaderini sev. Varsa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 Ama bir gün mutlu tebessümlerle kol kola gireceksin. Koklayacaksın yağmur sonrası toprakları ve yükleyeceksin ruhunu kelebek kanadına. Uçacaksın semalara sevdiklerinle can. Kim demiş ebem kuşağı yedi renk.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 Yaklaş, unutma ki yapmadıklarının kazası yok. Ve yine unutma ki aydınlık geceye hiçbir zaman yenik düşmedi. Can...